1366, numaralı konu, ilmin hakikatı hakkında Hazreti Peygamber'den rivayet olunan hadisler, evet, Allah'ın Resulü şöyle buyurmuştur, Allah'ın beni kendisiyle gönderdiği hidayet ve ilmin meselesi, toprağa çokça yağan bir yağmurun meselesine benzer, Toprağın bir kısmı iyi olur yağmuru emer ve birçok bitkiler bitirir. Toprağın bir kısmı ise kurak olup yağmuru emse bile yüzünde topladığı için Allah onunla halkı faydalandırır. İnsanlar o sudan içerler, hayvan ve ekinlerini sularlar. Toprağın bir kısmı da düz ve kaygan olduğundan yağan yağmuru ne yüzünde tutar ne de emip herhangi bir şey bitirir. İşte Allah'ın dinini kavrayıp getirdiğim ilim ve hidayetten faydalanan ve bunu başkalarına bildiren kimseyle dinlediğinde kibrinden dolayı başını önünden kaldırmayan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayeti kabul etmeyen kimse de böyledir.